Gerçeği yalnızca masallar bilir. Hazırlayan ve sunanlar Özcan Yüksek ve Coşar Kulaksız. Gerçeği yalnızca masallar bilir. Hoş geldiniz. Ben Coşar Kulaksız. Ben Özcan Yüksek. Evet. Bu hafta yine geçen hafta zamanımızın yetmediği bir takım konuları, başlıkları toparlarak geçeceğiz. Bu haftaki programımız 20 dakika olduğu için e, biraz kısa olacak. E, o yüzden aşk konusuna gireceğiz tekrarlardan sonra. Bu aşk konusu zaten e, kolay kolay bitmez. Bu bir programı sıkıştırmaya çalışmayacağız. İzleyicilerimizi de buradan duyuruz. Şimdi geçen hafta en önemli ilk masaldan bahsettik. E, Tacireli İfrit. Ben şuna değinemediğimizi fark ettim Özcan abi. Ne neden Tacir? Evet, Tacir çok e, geçen bir kahraman. E, meslek olarak Tacir olması biraz o coğrafyayı e, da bize anlatıyor. E, Tacikistan adını da alın, Tacirden alıyor adını. Ve Binbir Gece masallarının henüz e, Arapçaya geçmeden, dönüşmeden ya da Arapçayla eklenmeden önce... E, Farsça üzerinden ya da işte Farsça'nın bir başka kolu olan ve bugün Afganlıların konuştuğu e, sanırım daraca deniyor. Onlar üzerinden devam ettiği bir şey. E, ticaret ilginç bir ilişkiyi bize anlatıyor. Birbirini değiştiriyorsunuz. Değiştiriyor. Eskiden böyle ilk ticarette Evet hatta 1000-10.000 belki işaretten söz ediyorum birbirine dokundurarak dönüştürüyordunuz, değiştiriyordunuz. Ee, bir burada da bizim yaptığımız aslında bir şey alıp bir şey ver, verirken kendi bir şey öğrenip bir şey öğretmeye çalışıyoruz. Masallarda e, bu e, örüntüyü devam ettiriyor. Güzel bir örüntü. Meslek olarak da onu seçmiş. Kavramsal Tabii. olarak güçlü olduğu için. Yani fikirlerin alışverişi aslında bir anda her şeyin alışverişi ama en önemlisi aslında bilginin alışverişi. Tacir aslında evet. bize bunu sembolize ediyor. Şimdi e, bir de e, ilk programda birkaç kişi bana sordu bu zenci. E, ilk program dedim geçen programda zenci evet. bu ifrit. Yani burada bence bir, bir kere daha kısaca açıklayalım bu zenci olmak kötü bir şey gibi böyle etnik... Irkçı bir şey değil bu. Bunu bize açıklayabilir misin lütfen? Hani evet. Zengi neyi temsil ediyor bu masallar? E, bu tabii e, bin yıl evvelki e, bir terminoloji. E, Türkiye'de de zenci kötü anlama gelmiyor zaten. E, daha çok ırkçılığın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde. Amerika kıtasında e, hassas bir durum. Zenci e, aslında hepimiz bir hepsimiz zenciyiz. Bu e, çarşı grubunun... Bir keresinde o ırkçılığa karşı açtığı bir ama çok doğru bir şey bu. Evet. Çünkü e, içimizdeki karanlığı yani negatif anlamda bir sözcük yok. Karanlığı göremediğimiz alanı bizim bilinçaltımızı simgeliyor. Yani böyle e, modern bir e, termolojiyle kullanmamız ille de gerekiyorsa işte Freud'un e, bastırılmış duygusu, bah, bah, bah, bastırmış hislerimizi tarif ettiği şeyler çok geçiyor. E, hatta Sudanlı 3 harem ağasının öyküsü oralara da zaman geldiğinde Geleceğiz, çok gerilmiş evet, bir şekilde bunları görmüş olacağız. Değilince e, içimizde bastırdığımız şey tutkumuz, arzumuz, her şey. Yaşam onu gücümüz, ya yaşam arzumuz, yaşam, evet, yaşam, evet, evet. yaşamın evet. aynı anda tutunduğumuz ama bir yandan da onu dengeleme çalıştığımız bir güç diyelim o. Evet, evet, evet. Peki, şimdi zaten bunu tekrar tekrar döneceğiz, örnekler vereceğiz masallardan. Ben hemen bugünkü aşkla ilgili en önemli masallardan birine geçmek istiyorum müsaadenle. Sultan Nur'un Nehar ile Güzel Eciniye'nin öyküsü. Çok güzel bir masal, çok katmanlı ve aşkın üç niteliğini bize çok net gösteren, anlatan, tanımlayan ya da betimleyen bir masal. Ben izin verirsen çok kısaca mekanik bir anlatımını yapacağım. Bu masal neden bahsediyor? Evet. Tek tekrar edin burada. Bu 12. cildin sonunda Yapı kredi yayınlarından çıkmış olan da iki ciltlik, büyük iki ciltlik. E, kitabın 12. Cil, 12. kitabın sonundaki e, 2434. sayfadaki masaldır. Yani okumak isteyenler buradan takip edebilir. Şimdi bir e, diyarda ki daha sonra öğreniyoruz ki burası Semerkant. Şahzaman'ın da zaten e, olduğu yer. Orada çok kudretli bir sultan var. Onun e, çok sevdiği üç oğlu var. E, Ali Hasan Hüseyin adında. Ali en büyük Hasan bir küçük Hüseyin en küçük. Ee, ve bunların e, ve bu sarayda e, bir e, ne diyeyim yetim e, bir şey yaşıyor. Bir, e, onların ye, ye, kuzeni ve o e, üçü de bununla evlenmek istiyor e, reşit olunca, ergenli olunca. E, babası karar veremiyor kime vereceğini çünkü üçü de eşit derecede aşık olduğunu fark ediyor. Bunun üzerine diyor ki bana size bir yıl süre veriyorum, bunu konuşacağız bir yılı, e, bir yıl süre veriyorum. En değişik şu, kadar şu kadar da e, para şu veriyorum. Şu kadar da para veriyorum. Büyük bir e. şey veriyor. Hazineden büyük bir şey veriyor. Aktarıyor. E, para aktarıyor. Diyor ki bana en enteresan, en ilginç eşyayı getirenize e, vereceğim diyor. E, hepsi çeşit En benzersiz. En benzersiz. Doğru. En benzersiz. Ben çok kısa geçiyorum. Ali, e, bugünkü Pakistan sınırlarında olduğunu düşündüm. Hindistan'daki Bişangar... Şehrinde burada çok önemli coğrafi bölgeler ve şehirler söylendiği için ben de zikrediyorum. Evet. Ali bir halı buluyor. Bu halı uçan bir halı. Nereye isterse oraya gidiyor ee, ve kendisinden çok emin bir şekilde bu üç kardeş e, Aslında bir handa bu, e, ayrılıyorlar. yolculukta bir handa ayrılıyor. O Handa geri dönüyor bak diğer kardeşleri bekliyor babasının sarayına dönmeden önce. Hasan e, Şiraz'a yani Fars eyaletinin başkenti o zaman. Şiraz'a gidiyor. Şiraz'da da bir fil dişi boru buluyor. Bu fil dişi boru da onu geleceği gösteriyor. Bunların bir ee, biraz uzun. Sonra... Onun adını söyleyelim. Uzağa gören boru. Uzağa gören boru buluyor. Evet. Ee, ve Hasan da e, büyük bir heyecanla kardeşlere buluşmaya geri dönüyor. Hüseyin de e, Semerkant'ta, çarşıda her türlü derde deva ve e, her türlü hastalığı iyileştiren bir elma buluyor ve bu elmayı da e, o geri götürüyor Bu arada tabii tuhaf bir şey oluyor e, uzağa gören boru aracılığıyla kardeşlerini etkilemeye çalışan Hasan şunu görüyor bakalım e, Nuru... diyorlar e, e, bakan, evet. Hadi evet. bakalım acaba Nur Neha günün, ne yapıyor ne yapıyor ne ne yapıyor diye bakalım diyorlar Önce e, işte onu kullanın Evet, evet. onu kullanır. görüyorlar ki Nur'un çok hasta ölüm döşeğinde ve evet. e, bunu gördükleri anda diyor ki e, Ali hemen diyor biz binelim benim halımla gidelim. Uçanalı'ya. Uçanalı'ya. Evet. Hemen gidiyor Hüseyin de diyor ki ben de elmamla onu iyileştirebilirim diyor. Ve üçü e, gidiyorlar. Tabi bu mesafeyi çok e, mesela e, uçanalıyla mesafe tabi yok olmuş olduğu için bir anda o sultanın sarayına geliyorlar ve Nur'un niharı iyileştiriyorlar. E, ve babaları büyük e, sultan e, diyor ki ben bir karar veremiyorum Çünkü üçünüz birlikte üçünüzün de ayrı ayrı güçleri sayesinde nurun neğer iyileşti onu kurtardınız bu böyle olmayacak böyle karar veremeyeceğim o zaman diyor bir e, ok yarışı yapalım ve bu ok yarışı e, sonucunda e, en uzağa atan kimse onu vereceğim diyor ben ikinci kısmına geçmeden biraz sonra bitirip sana geri döneceğim Tamam. Burada e, Ali atıyor bir mesafeye en büyük e, abi olan. Sonra arkasından Hasan atıyor, daha uzağa atıyor Ali'den. Hüseyin atıyor ve bulunamıyor onu oku. Şimdi burada bir katmanlaşma olduğu için e, ben burada istersen keseyim. Çünkü ben, devam edersem e, vaktimiz kalmayacak. Burada e, Hasan'a Sultan Nur'un Nehar'la evlenme izni veriyor. Çünkü e, Hüseyin, en küçük kardeşin e, attığı okun yerini göremedikleri ve bunun zaferin kesinliği olmadığından dolayı e, Hasan'a veri. Bundan sonra masal devam edecek. Şimdi ben ama devam etmeden önce devam edeyim bitireyim mi istersen ya da bilmiyorum. E, nasıl tercih edersin? Burada keselim mesela anlatmak mı istersin? Bu, ee, Aşkın işleteriği burada çünkü. Evet an e, anlatayım çünkü hikayeyi özetlediğimiz için. E yani Yarısını özetlerim daha bitmedi. Gelecek hafta devam edebiliriz. Ama sen bu kadarını bence bir yorumla bizim için lütfen. Evet. E, e, aslında binbir gece masallarının işte dünya sinemasında ya da e, oyunlarında en çok ilham ver, ver, verdiği imgelerden biri üç kanalıyla burada karşılaşıyoruz. Aslında aşkın üç niteliğini betimliyor. Bir şey dikte etmeden, aşk şudur budur demeden aşk eşittir, uçanıldır. Aşk eşittir, uzağa gören e, borudur diyor. E, ve üçüncüsü neydi? Üçüncüsü de elma. Elmaydı. Evet. Şimdi ben bunları hızla aslında en önemli şey, üzerine daha sonra belki zaman kalsa konuşuruz. E, bunlardan önemlisi uzağa gören boru. Bu kadın. Ve en baştan gene onu da söyleyeyim. Bir kadının aşık olacağı, erkekte istediği, e, aradığı, olmazsa kabul etmediği üç niteliği anlatıyor diye yazmıştım. Ben e, Şehir Azat kitabında da var ama önce kitaplarımda da anlat, anlatmıştım. Çünkü e, yine e, evrimci psikoloji gereği diyeyim ya da psikoloji gereği... E, diyeyim. Doğal psikoloji geri diyeyim. Kadın aşık olacağı kadın kadın aşık olduğu erkeğin onu bırakmaması gerektiğini bırakmayacak olan, terk etmeyecek olan yani bir çocuğu olduğunda yanında olacak olan, onu büyüttüğün yanında olacak olan erkeğe aşık oluyor. Yani sadece bedensel, sadece yakışıklılığı ya da sadece iyiliği sadece kötülüğü değil erkekte de, e, bu e, özelliği arıyor yoksa aşk doğmuyor e, ve bunu anlatıyor birinci şeyi bu yani gerek ge, uzak görmek aslında gelecek zamanda var mı? şöyle düşün bir ka karşı karşıya bir kadınla bir erkekin yan yan olduğunu düşün ben bazen anlatırdım arkadaşlarıma daha genç kesim insanlara daha çok anlatırdım e, bir kadınla bir erkek bir, bir daha ilk kez tanıştığında kad, e, kadın ona gelecek zamandan bakar. Erkek ise şimdiki zamandan bakar diye e, bu masalı öyle yorumluyordum. E, yani kendisini bırakmayacak, e, terk etmeyecek erkeğe arar ve ona aşık olur. Bu masal bunu anlatıyor. Ozağı işte, gören boru bu. Ozağı evet. gören boru bu. Peki evet. o zaman şöyle söyleyeyim. Halı mesafesizlik diye biz Evet. Bunu biraz Aa, belki açabiliriz. Aslında bir kadınla bir erkek yani aralarında hep bir mesafe vardır. Yani bir aşk anca o mesafeyi kapatır ve bir uçan hızıyla kapatır. Yani o öküde de uçan alıya bin bir bak bakalım diyor. Ee, ne yaptı? Uçan alıya gidiyor. Şeyleri bile. Bu merdivenlerden şuradan yani şeyde uçmuyor yani binaları falan da geçiyor yani fiziken geçilemeyecek yerleri de geçiyor ee, bize bunu da e, vurguluyor diyebilirim ee, öbürü peki. ise evet. e, sihirli elma ise o da böyle bizi bildiğimiz elmalardan biraz büyük böyle bir, e, bir kadının göbeği gibi yani bir bir gebe kadının göbeği gibi orada da bize e, işte her türlü aşk yavrulamayla sonuçlanacağı için ve insan türü olarak erkek Kadının yanında olmadığında onun e, hamileliği uzun sürüyor. Çok uzun sürüyor e, insan türünde şey. E, ruhsalığı uzun sürüyor. Bebeğin büyümesi e, uzun sürüyor. Yani bıraksanız belki 10-15 yaşına kadar emzirebilir örnekler var. Dolayısıyla e, bunu bir, bir, bir şey yapıyor. Yani e, o sırada kadının yanında olacak, onu terk etmeyecek bir erkek onunla şefkatli. aşık olacağı şey. Evet, şefkat evet. demek. Yani o zaman ben iznimle şöyle bir araya girip evet. bir toparlamaya çalışayım. Sen beni düzelt, lütfen anladıklarımızı Tabii. toparlamaya çalışayım. Dinleyicilere aktarayım. Burada bir kadının, aslında bu masalda bir kadının aşık olacağı adama, erkeğe duyduğu aşkın niteliklerini, üç niteliğini tanımlamaya çalışıyor. Şimdi burada <gülüyor> halı, uçan halı, mesafesizlik e, yani aslında... Aşk oluştuğu zaman iki kişi arasındaki artık mesafenin yok olması. Yani bir kadının aslında bu samimiyeti istiyor. Öyle bir, Yakınlaşmayı. bir yakınlaşma istiyor. Yani bir bütünleşme istiyor. Yani öyle bir fiziki veya ruhi bir e, mesafenin çok dışında olmak istiyor. Çünkü yanında olmasını istiyor. Doğru mu? Evet. Ee, uzağa gören uzağa gören da bir kadın bir adamda, aşıklıca adamda geleceği bilmek, görmek, öngörmek, testirebilmek kesin olarak onunla birlikte evet. bu hayatı gelecekte de yaşayabilmek sadece şu anda değil Çünkü biz erkekler genelde şu an bir evet. kadın Aslında hem şu anı yaşarken hem de geleceği de görmek ister o anda evet. yaşarken bir adam bunu vaat etmeli diyor evet. ee, elma ise elma zaten bu şeyde de yarısı sarı yarısı kırmızı onu başka zaman düşünürüz ama büyükçe bir elma çok büyük evet. bir elma senin tarif ettiğin gibi e, ve e, Özetlediğin kadarıyla da ben şöyle bir kısaca özetleyeyim. Şefkatli olmuyor. Yani aslında bir adam sadece ne bileyim doğaya ona buna değil kadına çocuğa çünkü şefkatliyse çocuğa da şefkatli. Bu şefkati arıyor ki böyle bir bağlanma yaşayabilsin diye. Şimdi burada tabii bir de şuna geri dönmek istiyorum. <gülüyor> Bu ana çerçeve şehrazat ve şah en başta karşılaştığımız karakterler, ana karakterler zaten Şehrazat kadın yaşamı temsil ediyor. Evet. Ee, Erkekler ölümü temsil ediyor. Şehriyar ölümü temsil ediyor çünkü Şehriyar bu öfkeyle ve öldürme hırsıyla, yok etme hırsıyla yaşayan bir güç. Gerekliyi anlatıyor. Gerekli, yani aslında, aslında en başta evet. ve yani biz aslında yani aslında aşk denen şey ölümle yaşamın ilişkisi. Evet, yani aslında yani bu, ikisi, bunun bir ilişkisi söylediği... de olması gerekiyor. Yani aslında şunu söyleyebilir miyiz? Aşk, ölümü erteleyen en güzel şey kadınla erkek. Arkadaşlar. Evet, kesin olarak. Belli bir yaşa geldikten sonra bunu çok daha... Belki gençken onu e, e, şey yapamıyor, ayrım ama belli bir yaştan sonra bu, bunun ne kadar önemli olduğunu... Çünkü ölümsüzlük asıl erişilmesi gereken şey o. Ve bunu da aşk fiziken, bedenen sana sağlıyor. E, bin bir gece masalında bize... Ruhende, bunu... ruhende. Evet. Ruhende. Evet. Şimdi yani aslında burada birçok kişi... Neden aşık oluyoruz sorusunun, bence bizi dinlerlerse birazcık belki ipuçlarına sahip olabilirler. Bence aşk, ve erkek arasında ölümsüzlüğün ve ölüme ertelemenin en güzel yolu. İkisinin arasındaki en sihirli yol. O yüzden de zaten insanlar bütünleşmiş hissediyor birisine aşık olduğu zaman ya da birbirine aşık olduğu zaman. Birisine demeyeyim. Platonik bir şey değil bu. Platonik de olabilir. Şimdi iki dakikamız kaldı. Ben e, izinle şöyle bir şey yapabilir miyim? Bu masalın geri kalanının bir açılışını yapayım. Çünkü bundan bahsettikten sonra e, bir kaybolan ok var. O ok Hüseyin en küçük kardeşin oku nereye gitti belli olmuyor. Bu arada Ali mesela şundan bahsedeyim. Hüseyin'e gelmem önce Ali en büyük abi genelince e, bu ok atma e, e, ne diyeyim e, müsabakasında her türlü hayatı bırakıyor ve derviş donunu giyerek. Derviş oluyor. Şimdi evet. istersen son bir iki dakikada şundan bahsedelim. Hüseyin'e gelecek hafta gelelim. Bu sığmayacak. Neden Ali dünyevi şeyleri terk edip d derviş donunu giyiyor? Derviş donunu giymek ne demek? Yani e, aslında insanın üç niteliğini de e, aynı kişide birleştirmek gerekir. Çok diyalektik sözcüğünü kullanıyoruz. Burada o da geçerli bir şey. E, yani bedensel arzu, yani bedensel sel tutkularını yenmiş kişiyi biraz yüceltiyor. Bu, bunu dervişlik olarak gö gösteriyor. Ama yani o somut olarak göstermesi gerektiği için. Ama bu e, bir erdem olarak sunuluyor. Orada da o. O körüşünü ok hani anımsıyorsak bir tanesi kaybediyor, bir tanesi e, <gülüyor> onu geçiyor. Yani aslında burada erkeğin bir e, bedensel geçiş. Bir erkekle yarışmasından da söz ediyor. O bedensel üstünlük, farklılık, bazen bu gelir farklılığı olabilir, bazı güç farkı olabilir. Yani bu tür şeyler karşı cinsle şey e, yaratabilir, cazibe yaratabilir. Bunları çok somut örnekler vermeden günlük hayatta görebiliriz. Bunları betimlemeye çalışıyor. Evet, Kadın var, şimdi... erkeği betimlemeye çalışırken. O zaman şöyle yapalım, Çok e, süremiz kısıtlı bu hafta çünkü. Gelecek hafta bu Hüseyin'in hikayesine geçelim bu masaldaki. E, okunu kaybettiği zaman okunu aramaya gidiyor ve buluyor. Bundan sonra ne olacaklar? Bence bu sefer de bir adamın kadında aradığı niteliklerden biraz bahsedebiliriz aşkta. E, ve bu masalı tamamlayıp bence aşk üzerine birkaç program konuşacağız. Ben e, süremiz bittiği için bu haftalıkta bu kadar demek e, zorundayım. Gerçi yalnızca masallar bilir diyerek programı kapat istiyorum izlenme ve bu haftadaki koşacakın demek istiyorum. Ben Joşar kulaksız. Ben özcan yüksek koşacakım. Gerçeği yalnızca masallar bilir. Hazırlayan ve sınanlar. Özcan yüksek ve Joşar kulaksız.